İkinci kısmın ise hemen acısını duyar. Birinci kısım kalp hastalığı, cehalet, şüpheler, şevhetler gibi hastalıklardır. Ve bu kısım hastalıklar aslında daha elem vericidir ve daha tehlikeli olanıdır. Ne var ki kardeşlerim, insan kalbinin fesada gitmiş olması sebebiyle bunun elemini hemen duymaz zira cehalet ve gafletin heva ve hevesin insanın kalbiyle kendisi arasına girmiş olması onun kalbindeki hastalığının elem ve acısını duymasını engellemektedir. Yoksa diğer nevi kalp hastalığının hemen acısını duyduğu gibi bunun da acısını duyardı. Kalbin bu kısım hastalıklardan kurtulması ise ancak ve ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği deva ve ilaçları kullanmakla mümkün olur kardeşlerim. Şüphe edilmemelidir ki bu kısım kalp hastalıklarının doktorları sadece peygamberlerdir. İkinci kısım kalp hastalığı ise bu kısım kalbi derhal elem ve acıya ulaştıran hastalıklardır. Kan, kasavet, tasa, hüzün keder öfke bu kabil hastalıklara misal getirilebilir bu kabil hastalıklar sebeplerinin izalesiyle giderilebildiği gibi tabii ilaçların verilmesiyle de tedavi edilebilir kalbin bu kısım hastalıklarıyla beden arasında da sıkı bir ilgi vardır yani bedene ağrız olan bir hastalık sebebiyle bedendeki acı ve elemlerin kalbe sirayet ettiği gibi bazen de kalbe ağrız olan gam ve hüzün gibi bir hastalık sebebiyle bedenin rahatsız olması da söz konusudur. Dolayısıyla bu kısım hastalık ve rahatsızlıklar bedene ait hastalıkların tabi ilaçlarla tedavi edildiği gibi tedavi edilebilir hastalıklardır bazen de hastalığın sebebi izale edilmesi veya hastalık sebebinin zıttının ikame edilmesiyle giderilmiş olur bu kısım hastalıklar insanın ahireti ve maneviyatı bakımından ele alındığında onun kötülüğüne ve ahirette azap görmesine tesir etmedikleri anlaşılır. Tedavisi ancak peygamberlerin getirdikleri imani ilaçlarla mümkün olan birinci kısım hastalıklar ise kulun manevi ve uhrevi hayatı bakımından çok önemlidir kardeşlerim. Usulünce tedavi edilip giderilmediği takdirde kulun şikayetine ahirette elin bir azap görmesine sebep olacaktır. Eğer peygamberlerin getirdiği bu ilaçlarla tedavi edilecek olursa, tam şifaya kavuşacaktır ki, bunun da başka yolu yoktur. Kişinin kalbine elem ve hüzün veren bir sebebin giderilmesi halinde, o kişinin ferahlayıp mesrur olduğu görülür ve onun bu haline de şifa buldu denilir değil mi? bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala ne diyor onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azabını ulaştırsın onları rezil etsin sizi onlara üstün kılsın ve müminlerin göğüslerini bununla ferahlandırsın yüreklerinin öfkesini giderip şifaya indirsin şüphesiz Allah Dilediği kimsenin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir. Eksiksiz hikmet sahibidir. Tevbe 14 ve 15 Hüzün ve keder gibi Öfke de kalbe elem verir kardeşlerim. Öfkenin sebebi giderildiği zaman öfke ve onun verdiği elemde ne olur giderilmiş olur eğer bu hak olan hak ve hukuka uygun bulunan bir sebeple giderilmiş olursa hakikatte de o kalp şifaya ermiş olur eğer hak olmayan zulüm ve batıl bir yolla öfke ve elemini gidermiş olursa zahiren o elemden kurtulmuş gibi olursa da hakikatte o kalp hastalığını artırmış olur bu hususta bu hususta o kalbe hasta kalbin zannına itibar yoktur onun şifa bulduğunu zannetmesi hakikate uygun da değildir zira zulüm ve batıl yollardan gidilerek izale edilmiş bulunan öfke ve onun doğurduğu elem bu suretle tedavi edilmiş olamaz nitekim kardeşlerim bir kadına aşık olan birisi Onunla evlenmek suretiyle değil de günah işlemek suretiyle aşkın verdiği elemden kurtulduğunu ancak onunla şifaya kavuştuğunu zanneder. Halbuki hakikatte o kişinin kalbi daha da hasta olmuştur. Evet. Kalbin bu ikinci kısım hastalığı cümlesinden gam, tasa, hüzün ve keder gibi hallerde böyledir. Bunların sebebi de eğer hak ve hukuka uygun bir şekilde giderilecek olursa hem ferah ve surura erilmiş hem de hakikatte kalp şifaya erdirilmiş bulunur. Eğer batıl ve zulüm ile giderilirse hastalığı artırılmış olur. Bu durum hem hastalığın devamlı olmasına hem de kalbe başka bir hastalığın gelmesine yol açar sonu ise helak ve hüsran olur Allah kalbimizi İslam'da sabit kılsın Kardeşlerim cehalet ve gafletin kalbe verdiği elemler ise bir başkadır İnsanların cehalet hastalığının tedavisinde takip ettikleri yollar da çeşit çeşittir Kimi bir takım zararlı ilimleri tahsil etmek suretiyle cehaletini giderdiğini zannederken falcılık ve kehanetlerle iştigal eyler, kimi tılsın ve büyülerle. Üstelik kendilerinin bu suretle cehaletten kurtulduğunu da zan ve iddia ederler. Halbuki böyleleri bu suretle hastalık üzerine hastalık katmışlardır. Kalpleri iyice hastalanmıştır. Ne var ki, geçici olarak ve zahiren hastalıklarının ne kadar arttığını idrak bile edemezler. Zira, faydalı bilgilerden uzak ve nasipsizdirler. Kalbin cehalet ve gaflet hastalıklarından şifaya kavuşmasının yolu ise kardeşlerim, faydalı bilgileri elde etmektir. Bakın Ali ve Selam Efendimiz ne diyor? Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalar diye. Niçin bilmedikleri halde hüküm veriyorlar? Cehalet hastalığının şifası bilen birine sorup öğrenmektir diyor Ebu Davud'dan aleyhissalatü Selam Efendimiz cehaleti bir hastalık onun şifasını da sorup öğrenme olarak nitelendiriyor kardeşlerim Allah bizi cahillerden eğlenmesin kişinin hakkında şüpheye düştüğü bir şey hakkında şekki de böyledir şek ve şüpheye düşen kişinin kalbi o husustaki şüphesini izale edinceye kadar kalbi hastadır kardeşlerim. Bu yüzden elem ve acı çeker. Ne zaman o husustaki kati bilgiyi elde eder? O zaman kalbinin rahatsızlığı ve elemi de ne yapar? Sona erer. Kalbin şek ve şüphe şeklindeki hali bir nevi hararet ve sıkıntı getirir. Bu hususta ilme ve yakine erdiği zaman kalpteki sıkıntı ve hararet gitmiş olur. Kalp iyileşmiş ve serinlemiştir. İşte bundan dolayı bu hale yakinin getirdiği iyilik ve serinlik anlamında burdel yakin denilmiştir. Kalpte eğer cehalet ve haktan gaflet varsa bu da kalbin daralması şeklinde bir hastalıktır giderilmedikçe kalpte genişlik olmaz kardeşlerim bu ise şüphesiz kalbin hidayete, ilim ve marifete ermesiyle gerçekleşir bakın bu hususta Rabbimiz subhanahu ve teala Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar kimi de saptırmak isterse onun göğsünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar buyuruyor Enam 125'te evet burada bu noktada bu konuyu bağlarken şunları diyebiliriz ki kalplerin bazı hastalıkları tabi ilaçlarla giderilir bazı hastalıklar ise ancak şer'i ve imanı ilaçlarla tedavi edilir. Unutmayalım ki kardeşlerim kalbinde hayatı ve ölümü hastalığı ve şifası vardır. Bu husus bedene ait hastalık ve şifadan çok daha önemlidir. Allah kalbi ebedi diri olanlardan eylesin bizlerim.